Birem'in gündeminden daha. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicilere. Bugün rahatsızlığı nedeniyle Mustafa Eren aramızda olamayacak. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz burada. Yayın konuğumuz araştırmacı yazar Uğur Şahin Umman. Konuğumuzla iletişim yayınlarından yeni çıkan kitabı Çalışma Acısı. Emek ve eziyet deneyimleri üzerine söyleşmek istedik bugün. Hoş geldiniz yayınımıza Uğur. Merhaba de, hoş bulduk. Dilersen sohbetimize kitabın içeriğine geçmeden önce e, nasıl bu kitabı yazmaya karar verdin, nelerden ya da neden etkilendin? E, bu her bir üretimin bir hikayesi vardır arkasında. Biraz e, o hikayeden dilersen e, bahsederek yayınımıza e, geçelim, sohbetimize geçelim. Evet, söz sende. Ee, tabii ki de. Öncelikle benim e, bu işlerindeki duyulan ıstırap ve acıyla ilişkin hem e, tanıklığım hem de deneyimim aslında Soma'ya dayanıyor. 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 kişinin işin hayatını kaybetti. O iş cinayetiyle alakalı bir üç sene boyunca bir araştırmacı arkadaşımla orada bulunma e, fırsatım olmuştu. Bir kitap çalışması yapmıştık. E, Çizmelerimi çıkarayım mı isimli. Orada Katliam'ın e, hem... Siyasal, sosyolojik ve eteklilik analizlerine biraz e, yoğunlaşıyorduk. Mahkemede gördüğüm ölümüne, ölümüne çalıştırılan, e, neredeyse postası çıkarılıncaya kadar çalıştırılan, e, öldürülmekten hiçbir şekilde çekinilmeyen bir e, işçi kitlesiyle e, karşılaştım. Özellikle, özellikle mahkemede hem patronun tavırları, Böyle, e, hem ailelerin açıkçası e, insani tepkileri beni gerçekten e, çok etkilemişti. Daha sonra insanlar neden e, ölene kadar çalışıyor, yani öldürülene kadar çalışıyor, e, neden her e, çalıştığında bir acı, mutsuzluk var. Bunun aslında nedenlerini kendi çapında düşünüyordum Berna. Bunu mutlaka bir e, bir sosyolojik olarak bir karşılığının olduğunu tahmin ediyordum ama tam aslında bunun karşılığını o kelimeyi hiçbir şekilde bulamıyordum. Ta ki e, Fransa'daki klinik sosyoloji e, ekolünden aslında haberdar olana kadar tabii e, bu kitabın ortaya çıkmasında e, Aslı Olman'ın gerçekten çok büyük bir payı var. Onu kesinlikle e, teslim etmem gerekiyor. en bu kavramı Fransızcadan Türkçe'ye kazandıran, hem özellikle işçi çevrelerine ve bazı akademik çevrelerde dolaşıma sokan bir arkadaşımız gönüllü. aynı zamanda çok önemli katkıları olan da bir araştırmacı. Kendisiyle ilk önce bir kendisinden bir randevu talep ettim. Aslında dedim böyle böyle bir durum var, böyle bir çalışma yapmak istiyorum dedim. O da sağ olsun, hani elinden gelen bütün o Fransızca kaynakları verebileceğini, destek olabileceğini söyledi. Ve daha sonra çalışma yapmaya başladım. Tabii aslında örnek aldığım çalışmalar oldu bu çalışma ortaya. Yani çalışma eteve evet. kemiğe büründüğü de. Tabii ki de burada Pınar Önç'ün adını almadan kesinlikle geçemeyeceğim. O Pandemi Zayiatı isimli kitabı. Aslında benim için de çok yaratıcı. Aynı zamanda bir ibret e, alabileceğim bir kitap e, durumundaydı. Onun daha önce nasıl çalışmalar yaptığını, nelere imza attığını inceledim. Bu tarzda nasıl bir kitap yapılması gerektiğini incelemeye başladım. Ve aslında ne aldığım Fransızca kaynaklarla beraber e, çalışmacısını o Fransız literatüründe, Fransızca literatürde ve Fransız literatüründe nasıl yer bulduğunu araştırmaya başladım. Karşıma gerçekten çok büyük bir sosyolojik fenomen çıktığını ilk başlarda fark edememiştim. Ee, özellikle e, La Santé au Travail yani iş yerinde sağlık dediğimiz o ekolük aslında alanının bütün o girift e, ve labirentli yollarına karşı önemli açıklamalar getirdiğini e, mücadele içinde önemli e, pratikler ortaya serdiğini aslında o kitapları okumaya başladığımda e, fark ettim ilk önce tabii ki de bu e, kavramın kurucusu Marie Peze isimli somatisyen, psikanalist ve aynı zamanda psikolog olan e, bir araştırmacının kitabıyla buluştum. Kendisi kitabını e, şöyle isimlendirmiş. Hiçbir ölmedi ama hepsi darbe aldı diye bir e, kitaptı. Daha sonra Christophe Dejour e, ile tanıştım, yazılarıyla tanıştım. E, şunu kesinlikle teslim etmem gerekiyor. Gerçekten çok ağır akademik metinlerle karşılaştım. Özellikle Fransızcam'ın yetmediği çok çok an oldu, çok durum oldu. Olabildiğince anlayabildiğim kadarıyla açıkçası biraz da aslıya sonra sonra böyle bir kitap çalışması ortaya çıktı. Çok yoğun bir şekilde internet ve arşiv araması yaptım. Evrensel Gazetesi'nin o büyük arşivinden gerçekten çok faydalandım. Bir Gün Gazetesi'nin arşivinden çok faydalandım. Özgür Gündem ve Yeni Yaşam Mekol'ünü yaptım. Biraz fırsatım oldu. Tabii ki Sendik benim için gerçekten önemli bir veri tabanı haline geldi. Orada özellikle mağdur edilen şiddete uğrayan işçilerin, hani sistematik olarak kapitalist şiddete uğrayan işçilerin nasıl yer aldığını, hangi hikayelerle karşılandı. ilk önce çok geniş bir şekilde araştırmaya başladım. Daha sonra... Hayatımıza tabii ki de hala süren ve yükselmekte olan bir COVID-19 pandemisi girdi. O dönemde herkes evlere çekildi. Evlere çekildikten sonra da ben de evlere çekildim. Herkesin olduğu gibi açıkçası neredeyse bütün gün artık bu çalışma üzerine yeni şeyler bulmaya çalıştım. Çeşitli kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Türkçe'de sadece bir iki tane kitap özetiyle bir de bir sanırsam Alın Teri'nin internet sayfasında bir makaleyle karşılaştım. Ama Fransızca kaynak gerçekten hem çok fazlaydı hem de çok yönlüydü. Fransızda, Fransa'da mesela bu konuyla alakalı çalışan psikologlar buldum, doktorlar buldum. Tabii Türkiye'de de rastladım. Özellikle tam bu konuyu kanıtlayan doktorlar olmasa da mobbingi kanıtlamak için çeşitli... Metodolojiler geliştiren insanlarla e, tanıştım. Hem doktorlar olsun hem avukatlar olsun. Aslında bu, bu düzende yani kapitalist çalışmanın insan bedenine ne kadar zarar verdiğini, ne kadar günümüz toplumlarının sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, geleceğe nasıl e, hasta nesiller bıraktığını bir nevi de ortaya koymak için buna yönelik bir çalışma oldu. Tabii ki de literatür çok geniş hani ben sadece gerçekten bir kum tanesi gibi bir şey ortaya koymaya çalıştım. Gerçekten çok geniş bir literatür var. Açıkçası ben eğer başarılı olunabilirse bu kavramın sınıf mücadelesinde çok dönüştürücü ve çok ilerici bir kavram olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka bizim de çalışma hayatımızla alakalı bu kavramın Artık dolaşımda olması gerektiğini, bir başvuru noktası haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fransa'da konuyu araştırın. Fransa'da burada acı çeken işçiler vardır diye pankartlar gördüm örneğin Fransız grevlerinde ve iş bırakmalarında. Umuyorum ki bizde yakın zamanda bu kavramı kendisi Türkiye'deki sınıf mücadelesinde görüyor oluruz. Peki. Bu arka planı anlattığın için teşekkür ederim. Şimdi dilersen biraz yavaş yavaş kitabın içeriğine geçelim. Araştırmanın bize biraz sınırlarından ve evreninden kimlerle görüştün, nasıl görüştün? Yani çalışma acısından bahsederken hangi sektördeki emekçilerle bir araya geldin? Biraz öyle bir araştırmanın evreninden de bahsedebilirsen. Tabii ki ben şöyle arz edeyim size. Evrenine geçmeden önce aslında çalışmanın çok ciddi bir sınırlılığı vardır. Onu öncelikle kesinlikle teslim etmem gerekiyor. Şöyle ki yaşadığımız her duygusal gerilimi ve olumsuzluğu bu kavram içine yedirme, bu kavram içinde değerlendirme gibi bir risk vardı. İlk önce ben onu sapladım. Bu nedenle fail olgu ve şiddet türünü saptayabilmek ve bunu bu kategorilerde açıklayabilmek için ben kitabı ve çalışmacısını dört başlıkta inşa ettim. Bunlardan bir tanesi meslek hastalıkları, bir tanesi pardon, meslek hastalıkları, COVID-19 hastalığı, daha sonra kazalar ve iş inayetleri, performans sistemi, mobbing, ve özellikle de güvencesizliğe bağlı hasarlar. Aslında çalışmamın 4-5 tane neredeyse 4 ana başlık olsa bile 4-5 bacaklı aslında bir evrenin söz konumsuydu Berna. İlk önce görüşmeye çalıştığım insanlardan bir tanesi e, açıkçası şunu da teslim etmem gerekiyor. Plaza İlhan platformundan arkadaşlar aslında bu kavramlar üzerine yoğun konferanslar düzenlemişlerdi. Bu kavramı aslında biraz da onlar sayesinde de kendimi geliştirme fırsatım oldu. Özellikle onlarla ilişkiler olan insanlarla başladım. Çünkü gerçekten çok geniş bir evren. <gülüyor> mutlaka ve mutlaka bir olgu, bir şiddet türü ve bir fail e, tabii ki de bir kurban olmasına mutlaka e, dikkat ettim. Bu kurbanın popüler anlamda kesinlikle e, söylemiyorum. Bir Aslında bir kategori olarak burada aslında bir işçiye bir e, atıf yapıyorum. Görüştüğüm insanlardan bir tanesi ilk hocam meslek hastalıklarıyla başladım. İlk görüştüğüm mesela insan e, sinüs hastalığı nedeniyle ameliyatı erteminen e, bu nedenle de enfeksiyonu beyin duvarını delip e, beynine zarar veren bir banka emektesiydi. Çok e, lüks, güvenceli ve şatafatlı bir plazada çalışıyordu. Ancak performans sistemi ve iş yolu nedeniyle kendisinin e, ameliyat olmasına izin verilmemişti. Ve bu nedenle hastalıkları ilerlemişti. Migren rahatsızlığına tutulmuştu. Yaklaşık 8-9 tane hastalığı vardı ve yüksek düzeyde bir engellilik raporu e, oluşturulmuştu kendisine. Daha sonra pilotlarla pilotla bir görüşmeye başladım. Tabii adını almadan geçmek olmaz. Bahadır Altan e, benim ilk önce görüşmecilerimden bir tanesiydi. Silikozis işçileri olmazsa olmazdı kut kot kumlama ve diş teknisyenleriyle görüşmeye çalıştım. Madencilerle görüştüm. Hem altın madeninde çalışan madenciler hem de bir dinamit patlaması sonucu iki gözünü kaybeden bir işçiyle görüştüm. Özellikle uzun kayıpları benim ilgimi çeken ve özellikle trajik olması nedeniyle de ve aynı zamanda arkadaki ihmalleri, ortaya çıkarabilmek için bu kitabın olmazsa olmaz haline gelmişti. Uzun kaybı yaşayan bir işçiyle görüştüm. Popüler olarak kullanılan burnout yani tükenmişlik yaşayan bir hostes ile, uçucu hostes ile görüştüm. Bunlar sadece görüştüğüm insanlar. Covid-19 hastalığında hem Covid-19'ın evliliği hayatını kaybeden, hem Covid-19 hastalığına karşı insanları yaşatmaya çalışan sağlık emekçileriyle Görüştüm. Kitabın bu bölümünü sağlık emekçilerine ayırdım. İş cinayetleri var kitabımın bir bölümünde. Özellikle iş cinayetlerine tanık olanlar, kardeşini, babasını kaybedenler ve eşini kaybedenler ve adalet mücadelesinde yaşananları açıklamaya çalıştım. Performans sisteminin ne tür insan bedeninde acılara yol açtığını hatta insan tırnaklarını söktürülerek çalış mak istenen bir işçiyle tanıştım bu süreçte Çünkü gerçekten patronun asla ve asla iş durdurulmasına kesinlikle tamir yoktu Bu nedenle e, neredeyse tırnakların sökülmesini e, talep edilmiş işini mobbing gerçekten olmazsa olmaz bir süreçti. çağımızın da neredeyse en özellikle kapitalist iş yerinde e, kullanılan şiddet türlerinden en kullanılan en yoğun şiddet türlerinden bir tanesi ve sonuçları açısından da çok ağır bir şiddet türü. Bunları anlattım. Hem kamu sektöründe hem özel sektörde. En sonda da market işçileri, inşaat işçileri, tekstil işçileri, AVM işçileri, ev işçileri, özellikle beyaz yakalılar, intihara sürüklenen çağrı merkezi işçisi, müzisyenlerin açıkçası güvencesizlik nedeniyle yaşadığı hasarları incelemeye çalıştım. Kitabım aslında dört başlıktan oluşuyor. Burada ile alakalı hem çalışmacısının şöyle bir, açıkçası bize şöyle bir imkan veriyor. Çalışmacısı dediğimiz aslında net bir şekilde bir kavram çizemiyorsunuz. Ya da çalışmacısının içine neleri dahil edeceğimiz konusunda tam net bir elimizde bir yönerge yok. Aslında bunun çok büyük bir imkan barındırdığını düşünüyorum ben. Çalışmacısı kısaca iş yeri koşulları ve iş yeri organizasyonu nedeniyle insanların fiziksel ve ruhsal acı çekmesi olarak aslında Fransızca literatürde bu böyle tanımlanıyor. Ancak velakin bunun mutlaka daraltılması söz konusu. Çünkü kitapta kitap, kitabı yazarken benim karşılaştığım şey mesela 10 kişiden 4'ü 5'i mobbinge uğradığını söylüyorlardı. Ama görüştüğümde yani bu aslında maruz kaldığı sistematik şiddetin olmadığını, bunun bir mobbing olmadığını sadece zorba bir pratiğe maruz kaldıklarını işçilerin fark ettim. Bu nedenle de bu kavramın da deforme olmasından biraz aslında çok ürktüm. Onun için aslında kitapta bir sınırlılıklar çizmeye başladım. Örneğin Fransız literatüründe bütün o psikolojik ve fizyolojik aslında acılar ama iş yeri kaynaklı olmak koşuluyla bu kavramın içine dahil edilmiş. Ama ben günümüzdeki özellikle sınıfın maruz kaldığı şiddet türlerini de analiz ederken bunun 4-5 başlıkta toparlanmasının çok yerinde olacağını düşündüm. Bu nedenle de kitabın aslında evrenini kısa, biraz daraltmaya ve kişi, görüştüğüm kişi sayısını azaltmaya çalıştım. Aslında böyle bir çalışma acısıyla alakalı da böyle bir hikayesi var. Peki, şöyle bir şey aklıma geliyor. Belki kaçırmışımdır diye düşünüyorum ya da açmak için soruyorum. Acı dediğimizde fiziksel acının çalışmaktan ve iş yeri kaynaklı fiziksel acıyı e, tahayyül edebiliyoruz, dinleyicilerimiz de edebiliyordur. Senin de anlattığın gibi işte e, patronun tırnaklığı sökülsün ama çalışmaya devam etsinin Fiziksel acısı tahayyül edilir. Peki ruhsal acı yani e, ruhsal acıyı nasıl e, yani onun sınırları nedir? Yani diyelim ki bir e, hani biraz önce yine bankacı bir e, kadın emekçiden bahsettim. Sinüzü tedavisi olamadı ama daha farklı bize bazı şeyler söyleyebilir misin çalışmandan örnekler yani daha ruhsal acıyı tanımlayan çalışmaktan iş yerinden kaynaklı çok fazla Türkiye'de de son yıllarda atanamayan öğretmenlerle başlayan intiharları biliyoruz. Ama belki intihara bile gitmeden önceki yani var mı böyle bize söyleyebileceğin o acı kavramını yani hissiyat olarak işte hayal kırıklığı mı, her gün kendinle didişmek mi nedir yani tam olarak? Evet, güzel ben... bir değindin. Değersizlik ve depresyon. Yani özellikle ben açıkçası böyle bir hani tıp doktoru, hekim olmadığım ya da bir psikolog olmadığım için çok böyle bir daraltmak istemiyorum ancak senin de istediğin gibi görüşmecilerime atıf yaparak bunun ne tür sonuçlara yer aldığını söyleyebilirim. Depresyon ve değersizlik hissi özellikle görüşmecilerimlerde görüşmecilerimin çoğunda karşılaştığım ve bana sözel olarak ve ya da yazılı olarak söyledikleri aslında bunlar. Ama şu şöyle bir şöyle bir durum da var bana. O ruhsal acılar Kesinlikle bedende mutlaka bir karşılık yaratıyor. Onu kesinlikle fark ettim. Örneğin ruhsal olarak sıkılan ve ruhsal problemler yaşayan bir banka emekçisi sonunda zona dediğimiz çok ağrılı bir hastalık geçirebiliyor ya da kurdeşen rahatsızlığına yakalanabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Ya da bir intihara teşebbüs dediğimiz aslında hiç istemediğimiz Hatta bu cümleleri kurarken bile çok çok dikkatli olmamız gereken aslında bu böyle bir, bir eylem söz konusu. Çünkü sıkıştıkları noktalarda böyle şeylere insanlar başvurabiliyorlar. Benim en azından görebildiğim, hissedebildiğim şeyler bunlar ama hep dediğim gibi yani mutlaka bir fiziksel yansıması var. Örneğin şunu söyleyebilirim size. Mesela görüşmecilerimden bir tanesi Uğur Durak. Uğur Durak mesela bu görüşme kitap yayınlanmadan önce ben vefat ettiği haberini aldım. Uğur Durak'ın e, açıkçası Uğur Durak neredeyse hayatını bu maruz kaldığı mobbinge e, mücadele ederek neredeyse e, önemli bir bölümünü geçirdi. Neredeyse yıllarca mahkeme koridorlarında adalet aradı Cumhuriyet Savcılarıyla e, hakimlere nasıl bir mobbinge e, maruz kaldığını anlatabilmek için neredeyse Hayatının bir kısmını feda etti. Öyle söyleyeyim size. Çok zor günler geçirdi. Mesela onu beyin kanamasından kaybettik. Daha yeni uğru. Elbette bir tıbbi olarak bağlantı kurmanın yani imkansız olduğunun farkındayım. Yani çok doğru olmadığını da biliyorum ama yani da açıkçası beyin kanamasını geçirmesinde ben çok böyle tesadüf olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü kendisi tansiyonla da çok ciddi problemler Yaşamıştı. Düşünün yani bir mobbing öyküsü bir beyin kanamasıyla sonuçlanabiliyor. Nadide kısa örneği var. Bankacı'da da mesela üst üste çok ciddi bir beyin kanaması ve kalp krizi nedeniyle ölümler meydana gelmişti. Hatta görüşmecilerimden biri beni uyardı. Dedi ki fark ettim mi dedi çok arkadaşımızı kaybettik üst üste dedi. Özellikle bunlar satış personelleri. Dedi. Baskının çok yoğun olduğu ve satış hedeflerinin de yüksek olduğu personeller. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Tabii ki de beden maalesef günce tutuyor. Yani sizin o maruz kaldığınız her şiddeti kodluyor ve mutlaka da bir tepki veriyor. İnsani tepkiler veriyor. Tabii ki de bunlar kolay kolay geçen yaralar değil gerçekten. Ben onu da fark ettim. Çünkü şunu söyleyebilirim, görüştüğüm işçilerin neredeyse %99.9'u şunu söyledi: hayatım hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Olmadı, olmayacak. Ölene kadar ben bu şiddetin acı, izlerini ve yaralarını maalesef vücudumda taşıyacağım demişti. Hiç unutmadığım bir örnek var Zübeyde Hanım. O da dinliyorsa eğer şu an onu da hem selam etmiş olayım. Açıkçası kendi bankasına... Yıllarını veren, onun için çalışan, e, banka daha çok kazansın, o da daha çok kazansın diye neredeyse sağlığını kaybetmiş bir insan. Kendisinin yüzde seksen engeli var. Ağır damarının da çok büyük bir bölümü tıkalı. Yani bu düşünün yani siz kazanmak, hayatınızı kazanmak için... Olur. Evet. Sözünü kesmek istemiyorum ama sadece zamanı hatırlatmak istiyorum. Son iki dakikamız kaldı. Ee, hmm. o, o yüzden şöyle bir şey sormak istiyorum. Kitabı okumak isteyen ve e, iletişim yayınlarından almak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Öncelikle bu her şeyden önce bunun çok geniş bir literatür olduğunu, çok geniş bir kavramsal, <gülüyor> bir fenomenle, sosyolojik fenomenle karşı karşıya olduğumuzu ben hatırlatmak isterim. Bu kitabı okurken insanların ben şunu düşünmesine rica ediyorum açıkçası, beklerim de bir, hani bu araştırma imzaltan biri olarak. Burada insanların nasıl acı çektiğini değil de özellikle bu kavramın hangi bu kavram çerçevesinde yürütülecek bir mücadelenin nasıl zihin açabileceğini ve sınıfın önünü nasıl açabileceği konusunda aslında hepimizin çok ciddi bir şekilde kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle daha bir ajitatif bir gözlükle değil, bu kavramda neler dönüştürebileceği, sınıf mücadelesini yeniden nasıl tasarruf edebileceği, çalışırken nasıl yeni talepler ortaya koyabileceğimizi düşünmesi için bir fırsat vermesini açıkçası... Umut ediyorum. Bu gözlükte yapılabilecek bir okumanın da daha daha faydalı olabileceğini düşündüm. Çünkü ben yazarken de hep buna atıf yapmak istemiştim. Umarım da eğer küçük bir katkımız bile olsa bu herhangi bir gremin ya da bir iş bırakma eyleminin ya da bir mahkeme kararının ufacık bir kısmında olursa bu kitap kesinlikle Başarılı olmuş demektir. Açıkçası ölçtü de ben böyle koyuyorum. Okuyuculardan da bu gözde bakmalarını, çalışmacası kavramının da bu gözde açısı dönüştürmesini umuyorum. Elbet umudumuz her emek konusunun mücadeleyle sonuçlanması ama belki e, okurlar e, okurken kendi deneyimleriyle de ortaklaşacak. Çok fazla e, yönde bulabilirler. E, evet, kendini çok kısa bir şey söyleyebilirim tabii, sadece. Tabii ki. Bir tabii ki. <gülüyor> e, çağrı gibi de olabilir. İstanbul Üniversitesi Tıp Polikliniğinde özellikle mobbinge maruz kalan işçilerin yaşadığı bütün o ruhsal acılar kayıt altına alınabiliyor. Özellikle mobbinge maruz kalan işçiler ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Polikliği'ne başvurarak hem mahkeme süreçlerinde hem de hak arama süreçlerinde oradan alacakları raporu kullanabilirler avukatlarına ve mahkemeye bunu sunabilirler. Belki küçük böyle bir iyi olur diye düşündüm. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Bize katıldığın için çok teşekkürler. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, bugün konuğumuz Uğur Şahin Umman, çalışmacısı Emek ve Eziyet e, Deneyimleri kitabının yazarıyla söyleştik. Ve Bir Başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar. Hoşçakalın.